Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Bir arkadaş Bakara 100 ayette e, Beni beni İsrail'le ilgili bir olay var. Onu soruyor. O da nedir? Tabut meselesi. Diyor o tabut nedir ayette geçiyor. İşte getirir o tabutu. Bu tabutun işte boyu e, şeyi içinde neler varmış? Ee, bazı yerde okumuş Bazı tefsirlerde kafası Karışmış soruyor bunu ne, ne kadar Doğrudur ne kadar doğru değil <gülüyor> ee, Ayet Şöyle diyor Ve kâle lehum nebiyyuhum Tabi neden bahsediyor beni İsrail'den Nebileri dedi olarak açı şimdi beni İsrail'de Her zaman bir nebi vardır Her zaman Hz. Musa'dan Ta Hz. İsa'ya kadar her zaman bir nebi var Hz. İsa'da nebi ve Resul'dur geldi beni İsrail'e o zamanın nebisi Dedi olara Tabi bu neyden ilciledir? Talutla ilcili. ilgili Talut bir meliçidir Bir kralıydır Allah bunu gönderdi Filistin'den beni İsrail'i çıkartmışlar Cebbari'in kavmi vardır Filistin'de güçlü insanlar Gelmişler yerlerini işgal etmişler Allah dürdü, nebileri dürdü Cihad edin Allah yolunda yerinizi geri alın Bunlar cihad etmiyorlar Korkaklar Yahudiler Tarihten beli, ve hilabas, ve sihirbaz. Ne ne diyorlar biz gidemeyiz, kavga edemeyiz. O zaman sonra ne dediler, nebilerine dediler Allah bir e, lider göndersin bize, biz onu ilan ederiz. Allah Teala lider gönderdi olarak, o da talutuydur. O zaman dediler, talut ne bilerim bunu Allah göndermiş, bu yalan demiyor. Nebileri dedi olarak wa qalalehum nebi yuhum. İn neayete mülkühi, onun bir ayeti var, bir mucize gösterecek. Mülk sahibi olduğuna dolayı bir mucize göstere. O da nedir? En yiğtiyikum tabutefihi sekine tumin Rabbikum. O tabutu getirir size, o tabutun içinde bir sekine rahmet var. Ve bakiye tümümmüma terak alu Musa ve alu Harun, Harun ve Musa. Harun ve Musa'nın tercih ettiği mirasları içindedir. Harun, Musa'nın mirasları neydir? Harun, Musa'nın asa vardır. Tavrat'tan parçalar vardır. Olardır. İnne fî dâlike le âyetem le ayeten, İn fî dâlike le la lekum in kuntum müminin. Eğer siz hakkıyla mu'miniyseniz, bu bir ayetidir size. Ama ben İsrail ne yaptılar? Ee, bizim İbni Abbas'ın rivayetine göre Diyor ki o tabut ee, Tabut nedir? Bir sandıktır Şimdi ölüyü içine koyan da tabut söylerler Ölünü bir sandık içine koyuyorlar Götürüyoruz mezarlığa Gömmeden önce araba üzerindeyen camide de namaz kılmıyor O tabuttur Öyle bir sandıkta ne var? Getirecek neyi getirecek size? E, sekinet olacak size o tabut o tabut geldiğinde bilin ki bu Allah'ın rahmetidir size geldi. O tabutu da i̇bn Abbas diyor ki rivayette melekler getirdiler. Havadan indirdiler o tabutu. Talut'un önüne bıraktılar. Bu nedir? Bu delalettir. Hadi savaşa, cihada. Allah yolunda. O zaman da Beni İsrail zamanında mucizeler hissidir. Nasıl Hazret Musa'nın mucizesi hissidir. Ağacı ilana çeviriyordu. Bu nedir? Hissidir. Bizim zamanımızda mucizeler daha fazla ilmidir. Çünkü o zaman da insanoğlu aklı gördüğüne inanıyordu. Şimdi ilim tata, ilim ilerledikçe bizim dinimiz dünya sonuna kadar bir din olduğu için ilimden olmuş e, mucizeler genelde ilmi icaz olmuş. Onun için bakıyoruz çok bir alim bugün de Keşfettiği ilimleri ilk sefer tarihte keşfettiği ilmi Bakır 1400 senece Kur'an'da yazılmıştır. Yani Resulullah'ın hadisinde var. Birçok Müslüman oldu. Çok var Musulman oldu. Bak azın yani bunu küçülümsemeyim. Birçok alim araştırsan Musulman oldu. Ama Musulman olduğu anlam belli olana ambargo koyuluyor. Medyelerinde. Neden? Korkuyorlar. Evet. Şimdi biz buna inanıyoruz Bunun anlamı budur arkadaşlar Ama o arkadaşın dediği Evet maalesef Bazı tefsirlerimizde Dediğimiz gibi bu İsrailiyettir İçine sokmuşlar Onlarda nedir özellikle Hazin diye bir tefsir var O tefsirde o tefsir Zaten çok böyle e, Bidat, e, hırafat, İsrailiyet Meseleleri var o tefsirde Orada işte tabutun Dür uzunluğu bu kadarıydır Eni bu kadarıydır ee, bu, bu ağaçtan yapılmıştır ee, vasıfta çok mübalege yapıyorlar İşte bu tabut Hazreti İse'den e, Adem'den gelmiştir İbrahim'e İbrahim'den Musa'ya işte bu tabutun içinde Allah Teala diyor ki sekine var o sekine nedir diyorlar bir tastır yani bir kabdır altındandır peygamberlerin kalpleri o kabda yakanırdır o var içinde sonra diyorlar ki bu tabutun içinde e, işte e, bir insan yüzü gibi bir yüz var. E, bir kuş var. Vesaire bu kurafat e, şeyleri içine şey yapıyorlar. E, tabutun içinde var diyorlar. E, bu bu meseleler nedir? Bu meseleler e, diyorlar ki bunlar e, işte bunun üzerine e, baye şeyler geçiyor ama biz ehl sünnette böyle bir şey yoktur. ehl sünnet diyor ki, bu tabut seki nedir? Sekine nedir? Tamainin, kalp itmi inanlığı. Yani sen o tabutu gördüğünde o tabutu ha, bunlar da bu tabutu diyorlar ki e, Cebbari kavmin Filistin'de işgal edenler almışlar. Bu talut gidip o tabutu ellerinden alır. Allahu Teala ayette ne diyor? Fethi Suresi 26'ında, fazla Allahu Sakine Sakine Tuhu على رسوله وعلى المؤمنين وألزموهم كلمة الطّقّة سكينا در قلبنا سكينك تمانين إنانت حدّستة جتير ما اجتمع قوم في بيته من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عَنْدَ O, Allah'ın evinde oturup ilim, ders yapıyorsalar, o sakin olan üzerinden bu tabuttan den de ilgili e, işte bizim inancımız nedir? E, bu kadardır. bu bir mucizedir, istedi ama bunu e, kaldırıp bunu getirip, daha fazla eee e, bid'atlerle, e, hırafetlerle İsrailiyetlerle ortaya koymak bu ehl Sünnet tarikası değil, yolu değil. Bu bid'attir. E, biz bunlara inanmazız Biz her şeyin altında illa çiğneyin nesidir. Hazret Musa'nın ağacından ağızın yapılmıştır. Hazreti Adem'in e, nehy olduğu ağız, hancı ağacıdır. Bunları bilmenin hikmeti yoktur. Bunları bilmenin bir faydası yoktur. Bunlar hikmeti nedir? semboliktir. Allah subhanahu teala demiş bu sen yeme. Önemli değil ne ağaç olsun. O sınırdır zaten. O sınırı aşma. E bunları bilmek e, şeytanın bir yoldur. Bunlardan meşgul eder. Ana mesele hikmeti unutturur insanları. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.